Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inu wanasta ve nestağfiruhu Ve na'udhu billahi min şururi anfüsina ve min seyyati amalina Men yehdihillah felâ mudillelah Ve men yudlil felâ hadiyelah Ve neşhedu en la ilahe illallah vahdahu la şerika lah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 Aleykum enfusekum, la yadurrukum men dalle izehtedeytüm. İlallâhi merci'ukum cemî'an jami'an, yünebbi'ukum bimâ küntüm te'amelûn. Sadakallâhul azîm. Okumuş olduğum Maide Suresi 105. ayette cenabı Hak mal olarak buyurur ki, Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Siz gerçekten hidayet üzere iseniz, sapıtan dalaletteki insanların size zararı olmaz. Hepiniz Allah'a döneceksiniz. Allah da sizin yaptıklarınızı haber verecektir. Evet. Bugünkü hutbede tek tek size hitap edeceğim. Başka zamanda sizlere hitap ediliyor ama biz yer yer kendi nefsimizi bir kenara bırakarak Başkalarına anlatılıyor veya ben duyup da başkalarına aktarayım anlayışında oluyoruz. Biraz da hocaların e, emreder gibi söylemediklerinden, nefislerimize hitap edecek şekilde tavsiye etmekten, nasihat etmekten, kibarlık olsun diye kaçındıklarından dolayı. E, ama e, tekrar edeyim, bugün sana hitap edeceğim. Evet, sana. Her şeyden önce elini işini kendini ne kadar İslamlaştırıyorsun bu soruyu doğru bir şekilde cevaplamanı inşallah hem şimdi hem de devamlı bu soruyu cevaplamanı bekliyorum. Yeryüzüne kulluk yapmak üzere gönderildiğini biliyorsun ama Unutmuş gibi davranıyorsun. Sanki iş için yaratıldın, sanki para kazanmaya geldin, sanki sadece keyif sürmeye, dünyanın zevkini tatmaya e, ve her türlü kafirlerin de yapabileceği şeyleri yapmaya kalkıyorsun. Başkalarına İslam'ı anlatıp öğretebileceğin seviyeye yer yer geldiğin konularda bile, cahil rolünü oynuyorsun veya unutmuş gözüküyorsun. Kıldığın namazların esneyerek, üşenerek yer yer Allah'ı kalbinde hissetmeden bir sürü yanlış düşünceler yüklenerek kıldığın namazların seni kurtaracağını zannediyorsun. Kendini kafirlerle kıyaslayıp sahabeyle mukayese etmeyi onlar da insandı ama nasıl Kur'an'a teslim olmuşlardı diye sahabeyle yarışmayı düşünmüyoruz. Ahlaki erdemlikleri öne çıkartıp ben örnek olmalıyım, insanlar bana bakarak e, dini sevmeliler diyerek güler yüzlü, e, tatlı dilli ve insanları e, dine cezbedecek şekilde bir mıknatıs rolü oynamaktansa Yer yer sana bakarak, dinden soğuyan insanların olabileceğini unutuyorsun. Evet, Allah'a vereceğin hesabı da, insanlara karşı örnekliği de ihmal ederek, sıradanlaşıyor, işinle, aşınla, eşinle uğraşan, sıradan bir insan rolünü üstleniyorsun. Halbuki sen davanın nice özelliklerini bilen, ee, İslam'ı başkalarına da anlatabilecek, bu işin e, püf noktalarını değerlendirebilecek, tevhidi hakikatlerin önemli bir kısmına vakıf olan, e, Müslümanlıktan iftihar eden bir insansın. Ama e, başkalarını affetmiyor, kendini çok kolay affediyorsun. Kendini unutuyor, başkalarını öne çıkartıyorsun. Yani... Dedikodu başkalarının kıybeti eleştirisi, suçlaması kendi nefsimizi aklamaya bir nevi yol gösteriyor. Facebook gibi e, e, tartışmayı, eleştirmeyi, suçlamayı öne çıkartan teknolojik aygıtların yer yer etkisinde kalıyor ve ahlaki yozlaşmaları daha e, ileri boyuta taşıyan bir anormalliğe gidiyoruz. Bu noktada takva yarışında bulunmuyor, e, farzlarımızı tümüyle, hakkıyla ifa etmek, haramlardan kaçmak, bütün bunlardan önce şirk şüphesi bile olan hususları en küçük çapta zihnimize ve gönlümüze yaklaştırmamak gibi gayretimiz yok. Şirk olma, küfür olma ihtimali olan her türlü husustan cehenneme atılır gibi sakınmak, kaçınmak gerekirken, bunları ihtilaf mevzu ederek yer yer tartışabiliyor veya kendimizi temize çıkartmak için bir sürü demokojilere sarılabiliyoruz. Efendim e, nafileleri önemsemiyor. İlmimiz arttıkça daha takvamız artacağına, faziletli amelleri daha hayatımıza geçireceğine bazen namazların sünnetlerini bile ihmal edebiliyor veya dinde yapılmaması gerekenleri, yapılması gerekenleri e, tasnife tabi tutuyor ve kaytarma yoluna yer yer gidebiliyoruz. Dini hassasiyetlerimiz e, ciddi manada söz konusu e, olması gerekirken bazen geri plana atılabiliyor. Dünya ile ahiret arasında bir tercihde bazen aceleyi tercih edebiliyoruz. İnsanların takdir etmesi, Allah'ın razı olmasından öne geçebiliyor. Ee, küçük menfaatler uğruna bazen büyük faziletleri, büyük ecirleri ertelediğimiz, terk ettiğimiz olabiliyor. Ee, gelmeyene gitmemiz, vermeyene vermemiz, hata yapanı, bize haksızlık yapanı affetmemiz gerektiği halde o şunu yaptı ben daha bunu yapmam gerekir diye intikam almaya, kendi nefsimizi öne çıkartmaya, dünyevi konularda altta kalmamaya çok özen gösteriyoruz. Nefsimizi öne çıkartmak için e, dinimizde geri plana atmakta bir sakınca görmüyoruz. E, e, çoluk çocuk için çalıştığımızı iddia ederken e, çoluk çocuğumuzun esas ahiretini ihmal etmenin acısını duymuyoruz. Çocuklarımızı okulda yarışmalara katarken sınavdan sınava koşturmak ve onları sınavlara hazırlamak, okula hazırlamak için olanca gayretimizi sarf ederken İslami eğitimlerini yeterince yerine getirmemenin e, sadece lafını yapıyoruz, ızdırabını bile duymuyoruz. Çocuklarımıza yeterince tevhid inancını, e, ahiret bilincini, e, bugünkü ve yarınki küfre karşı nasıl direnebilecekler e, bugünkü ve yarınki e, din adına yapılan İslamizasyon, ılımlı İslam anlayışlarını, dünyanın Müslümanlara karşı ne tür oyunlar içerisinde olduğunu Müslümanların nasıl zulme uğradığını ve bunun sebeplerini ve çözüm yollarını öğretmek yerine lazım olup olmayacağını bilmediğimiz Diploma yarışında, matematikte, geometride, fizikte, kimyada problemleri çözmesine teşvik ediyoruz. Onları yaptığımız kadar ahiret sınavlarına hazırlanması için ciddi manada gayret sarf etmiyoruz. E, ahlaki konularda da, onlardan daha önemli ibadi konularda da, ibadi konulardan daha önemli itikadi konularda da ciddi manada bir duyarsızlık e, yapıyor. Veya birilerine havale ederek işimizin biteceğini düşünüyoruz. Eşimiz, çocuklarımızın annelerini ciddi manada ihmal ettiğimizi hesaba katalım. Onlar çocuklarımızın öğretmeni olacak tarzda yetiştirilmeliler. Peygamberin Hanımlarını peygamber yetiştirdi. Herhangi bir okulda veya kendi evlerinde ciddi manada yetişmiş değillerdi. Biz eşlerimizi bu noktada ne kadar yetiştiriyoruz ve onlarla beraber ne kadar aile dersleri yapıyoruz, bunu öne çıkartıyoruz. Yani evlerimizi birer mektep haline, birer Kur'an kursu, birer e, İslami eğitim müessesesi haline getirmek için ne kadar gayret sarf ettik, e, ne kadar Darul Erkam haline getirdik ama Darul Erkam'ı e, biliriz, başkalarını anlatmayı severiz. Ama evlerimiz Darul Erkam'dan çok uzak bir konumda. Ee, yine evlerimizi bir mescit haline getirme gayretimiz yeterince yok. Mescidin 27 civarında fonksiyonu var. Sadece cemaatle namaz kılınan yer değil. Dolayısıyla o fonksiyonlar bugünkü camilerde yoksa e, evlerimizi ne kadar alternatif bir cami haline getirdik veya böyle cemaat evleri e, toplumun İstifade edeceği yerleri ne kadar kendi evimiz şeklinde değerlendirdik. Bunları yeniden gündeme getirmemiz lazım. Evimizde ne kadar Allah'ın hükümlerini tatbik ediyoruz. Bir aile reisi olarak bize verilen görevi bizim emanetimiz altında bulunan eşlerimiz ve çocuklarımızı ne kadar ilahi ahkam konusunda yönetip yönlendirebiliyoruz. Emri bil mağruf nehyanil münker ne kadar icra edebiliyor, onları ne kadar çekip çevirebiliyoruz, gayretlerimiz ne kadar bu hususta. Ee, yani gittiğimiz sürüden sorumlu olduğumuzu, e, sadece onların e, maddi ihtiyaçlarını karşılayarak gidereceğimizi mi düşünüyoruz? E, onları sağlıklı beslemek zorunda olduğumuzdan daha fazla sağlıklı bir imanla, sağlıklı bir düşünceyle Eşimiz ve çocuklarımızı beslemek zorunda olduğumuzu e, geri planlara atıyoruz. Evet, e, sorumluluğumuzu idrak ettiğimiz evimiz, iş yerinde varsa çalışanlarımız, onların da bize emanet olduğunu, e, onların da e, imani, itikadi ve ibadi konularından e, en azından emri bil maruf yapmak yönüyle onları yönlendirip tavsiye etmek yönüyle sorumlu olduğumuzu yine unutabiliyoruz. Toplumun içinde başkalarına her şeyden önce Allah'ı tanıtmak, Allah'ı öğretmek, tevhidi hakikatleri vurgulayıp onları şirkten uzaklaştırmak göreviyle görevli olduğumuzu unutuyoruz. Fakir fukaranın paraya ihtiyacı olduğunda belki zekat vermek veya sadaka vermek gibi e, fedakarlıkları yaptığımız halde, insanın paradan ziyade Allah'a, ahirete, e, dine ihtiyacı olduğunu ve o yönüyle fakir olanların e, bizim vereceğimiz e, tavsiyelere ihtiyaçları bulunduğunu, bunu rahatlıkla vereceğimiz halde e, cimrilik yaptığımızı, bildiğimiz hakikatleri, çevremize anlatmayarak dini ketmettiğimizi, ketmedenin de lanetlik bir suç işlediğini bilmezlikten geliyoruz. İyiliği emretmenin hepimize görev, yine kötülükten vazgeçirmeye çalışmanın hepimize Allah'ın bir görevi olduğunu bildiğimiz halde bunu yeterince yerine getirmiyor. Emrettiğimiz konularda kendimiz nefsimizi unutarak Yer yer kendimiz hatalar, suçlar işlemeye devam ediyor. Başkalarına yaptığımız tavsiyeleri kendimize yapmıyoruz. Peki e, tövbe edeceğiz, bırakacağız, daha sağlam insan olacağız, daha kaliteli olacağız. Hatalarımızı düzelteceğiz. E, yanlışlarımızın farkındayız ama çeki düzen vereceğiz. Ne zaman? Ölümün gelmesini mi bekliyoruz? Ne olacak da e, dönüş yapacağız? Ne olacak da bildiklerimizi ortaya koyacağız? Ne olacak da neyi bekliyoruz da e, e, Allah'a daha yakın bir kul olacağız? Ölüme hazır olacağız? E, i̇şte böyle bekleyenler beklemedikleri ölümle karşılaşıverdiler ve keşke e, dedikleri bir noktaya geldiler. Yarın sen de ben de keşke demememiz için e, keşke şunları yapsaydım deyip de fayda etmeyecek bir pişmanlığa ulaşmamak için e, bugün dönüş vaktidir. Gelin Rabbimize yeniden verdiğimiz sözü hatırlayalım, kalu belada verdiğimiz veya mümin olduğumuzda verdiğimiz, tevhidi bilince sahip olduğumuzda verdiğimiz sözleri hatırlayalım ve e, bugünden. Yarına ertelemeden hayatımızı gözden geçirelim ve Allah'a hakkıyla dönüş yapalım. Ölüme hazır olalım. Az sonra Azrail gelse git deme imkanımız yok. Ben hazır değilim veya işim bitmedi filan diyenlerin dediğine herhalde inanmıyorsunuz. Ecel geldiğinde ne bir an ertelenir ne de bir an bir saniye erken gelir. O geldiğinde insanın hayatı sona erer. Dolayısıyla böyle bir an geldiğinde hazır olduğumuzu düşünüyor muyuz? Yani borçlarımız, alacaklarımız, planlarımız, programlarımız, ahirete hazır olmamız, ölüme hazır olmamız söz konusu mu? Tövbemizi yaptık mı? Dönüşlerimizi gerçekleştirdik mi? terk edeceğimiz şeyleri terk edip terk etmememiz gerekenleri yeniden ele aldık mı? Yeniden bir dönüş gerçekleştirdik mi? Yoksa nereye doğru gidiyoruz? Bu halimize kendimiz not versek kaç not veririz? Kendi kendimize adaletli davransak kendimizi cennetlik olarak düşünebilir miyiz? I, amellerimiz gerçekten bizi kurtaracak boyutta mı? I, bunları bugün düşünmeyeceğiz de ne zaman düşüneceğiz? I, yarın mümkün ki şartlar bugünkü gibi de olmayacaktır. Helakel müsevifun, Sevfeciler, yarıncılar, ceyim, całım, yapacağım, edeceğim diyenler helak oldu diyor Allah Resulü. I, bugüne kadar yapmadıysak, Tevbemizi gerçekleştirmediysek, kendimizi Allah'a adamadıysak, kendimizi Allah'a vakfetmediysek yarınlarda hiç yapamayabiliriz. Bugün dünün yarını idi. Dolayısıyla dünün yarını olan bugünü e, boşa geçirdiysek, bugünün yarını da boşa geçireceğiz demektir. Gelin e, dönüşümüzü Allah'a dönüşümüzü gerçekleştirelim. İstesek de istemesek de zaten dönüşümüz ona. Ama öldükten sonra dönmekten öte, hayattayken başka şeylerden dönelim, fıtratımıza yeniden ses kulak verelim, fıtratımızla Kur'an'ı buluşturalım, Kur'an'ın istikametinde bozulan fıtratımızı yeniden e, aslı yapısına çevirelim, güzel yaratılışımızın icabı, güzellikler sergileyelim. İslam nedir denildiğince bizi göstersin insanlar. İşte buna bak. İslam'ı tanı, ayaklı İslam, ayaklı Kur'an diyemiyorlar ama, dedirttirmiyoruz. Her konuda herkesin güvenebileceği bir şahsiyet oluşturamıyoruz. Başkalarını eleştirmekten kendi nefsimizi eleştirmeye zaman ayıramıyoruz. Dolayısıyla kendimize dönmenin, kendimizin hatalarıyla uğraşmanın, kendimizi düzeltmenin, zamanı ne zaman gelecek. Ben kendime söylüyorum bunları ama tek tek sen de kendine söylendiğini değerlendir. Sözümüz meclisten içeri. Ee, dolayısıyla hiç kimse kendini temize çıkartmasın. Hepimizin düzeltecek nice yanlışları var. Hepimizin eksikleri, kusurları var. Bunları erteleye erteleye bugüne geldik. Ee, ölüm sonrasına erteleme bizi e, helake götürür. Bırakın kendimizi, çoluk çocuğumuzu, diğer insanlar bizden çok şeyler bekliyorlar. Toplum kalabalıklar, namazsız niyazsızlar, Allah'a itaat etmeyenler, Allah'a farkında olmadan şirk koşanlar, yarın bizim yakamıza yapışacaklar. Sen Allah'ı biliyordun, tevhidi biliyordun, niye bana anlatmadın diyecekler. Evet senin de yakana yapışacaklar. Ben hoca değilim, alim değilim diyemezsin. Bildiğin hakikatlerin sen de hocasısın, sen de başkalarına tevhidin esaslarını anlatmak zorundasın. Başkaları bile bizden davacı olacakken yakın akrabalarımız, eşimiz, dostumuz, konumuz, komşumuz, işçimiz, e, akrabamız e, elbette bizim yakamıza yapışacaklar. Biz cenneti hak etsek bile bizi cehenneme doğru sürükleyecekler. E, bize karşı görevlerini yapmadı diye. insanlar imdat diyor. Evi yanan komşumuzun imkanımız olduğu halde evini söndürmeye çalışmamak ne kadar suçsa, bundan çok daha büyük suç, cehennemi alevler içinde yanan insanların durumlarını gördüğü halde onları cennete doğru sevk etmemektir. Onlara hakkı hakikati anlatmamaktır. İnsanların ihtiyacı olan tevhidi hakikatleri insanlara duyurmamaktır. Dolayısıyla bu toplumun yakası yapımı, eli yakamıza yapışacaktır. E, e, çünkü e, bu toplum devlet tarafından, alimler tarafından e, cennete doğru sevk edilecek, putlardan, şirklerden, küfürlerden, isyanlardan uzaklaştırılacak bir konumda maalesef değildir. E, sağlam alimlere, e, Müslüman bir devlete, e, Müslüman bir e, yöneticilere, Allah'ın hükmüyle hükmeden yöneticilere emri bil mağruf yapan yetkililere sahip değildir. O yüzden görev hepimizin görevidir. Kendimizi düzeltmemiz bile yeterli olmazken toplumu nasıl düzelteceğiz demek durumundayız. Her ikisini beraber yapacağız. Hem kendimizi hem toplumumuzu. Başkalarını kurtarmak benim harcım değil, benim gücüm de değil. Ama başkalarını kurtarmaya çalışmadan kendimi kurtarmam mümkün değil. Kendimi kurtarmam için başkalarını kurtarmaya gayret etmem gerekiyor. Ee, senin de görevin bu. Onu e, hatırlatmaya çalışıyorum ve inşallah e, dönüş yapalım Rabbimize karşı. Günahlardan tekrar e, vazgeçmeye çalışalım. Hepimizin ertelediği e, hayırlar vardır ertelediği günahlardan tövbe etmeleri vardır. İnşallah o ertelediklerimiz bugün sona ersin ve namazdan sonra hepimiz Rabbimize yeniden müracaat edelim. Yeniden İslami bir şahsiyete bir kimliğe girelim. E, sanki bugün Müslüman olduk, bugün tevhidi hakikatlere şahit olduk e, şeklinde. Allah'la anlaşmamızı bir yenileyelim. Bir düzeltelim. Hani iman tazelemek derler ya, imanımızı tazeleyelim. Ahdimizi tazeleyelim. Yeniden kulluk şartnamesini değerlendirelim. Yeniden Müslüman olalım. Ey iman edenler iman edin. Nasıl iman edilmesi gerekiyorsa öyle iman edin. Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa, Allah nasıl, ne kadar korkulmaya layıksa, o kadar o şekilde korkun. Eyhalleri ki amanu takkullah hakka tukati hakkını verin takvanın korkunun Rabbim hepimize bu ahdimizi yenileyen yenilenen ve başkalarının hesaba çekeceği değil dua edeceği efendim Hakkımızda e, hep hayırlı şahitler, şahitlikler yapacağı, evlatlarımızın da arkamızdan mezarımıza tükürecek değil, e, hasenatımızı artıracak salih evlatlar olarak onları Kur'an nesli olarak yetiştirmeye gayret etsin. E, gayret etmemizi e, sağlayacak şuur versin inşallah. Ela inne ahsenel kelam. Ve an nizam kalamullahil malikul azizil alim kama qala allah tbaraka ve taala fil kalam ve iza qira'al qur'an fastemi'u lahu la'anse tu la'akum turhamun a'udubillahi minash shaytanir racim bismillahir rahmanir rahim innad deena 'indallahi'l islam